Allah'ın kelamı yolların en güzeli ise Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Aleyküm Dinde sonradan icat edilen her şey bidat, her bidat dalalet, her dalalette ateştedir. Allah hepinize hayır versin razı olacağı amelleri işlemeyi, cennete girmeyi, cemali görmeyi nasip etsin. Allah Azze ve Celle şu hak yolda sapanlardan değil, hak yolda ayağı kaymayanlardan eylesin. Hakkı hak bilip yaşamayı, batılı batıl bilip ondan uzak kalmayı nasip etsin. Allah Azze ve Celle sevdiği insanların sevgisini, sevdiği amellerin sevgisini bizlere nasip etsin. Müslümanlık onurunu, şerefini, haysiyetini bilenlerden eylesin. Allah'ın izzetini, dininin izzetini her şeyin üzerinde taşıyan samimi kullardan eylesin kendi izzet ve şerefinin peşinde düşüp de şerefsiz ve izzetsizlerden eylemez. Evet. Bugünkü konumuz fiten bahisleri. Fiten bahislerinden konu konu seçtiğimiz biliyorsunuz. İsa Aleyhisselam, Mehta Aleyhisselam, Yecüc, Mecüc Fırkası derken, bugün de konumuz Aleyküm Aleykümselam Aleyküm selamlar. Bugünkü konumuzda Mesih-i Decca. Biz değil mi? Biz de? Abi ses konuşuyor diye ablattın. Estağfurullah. Şükür. Şükür. Müşkel. Evet. Neden ayrı bir konu olarak işledik veya işleme ihtiyacı hissettik? Bazı konular vardır, ayrı olarak ele alındığında çok daha fayda verir. Ama konuların içinde ele aldığın zaman dikkatten ne yapabilir, kaçabilir veya üzerinde hassasiyetle ne yapamazsın, duramayabilirsin. Deccal bahsi hakikaten çok çok önemli bir bahistir. Neden çok önemlidir? Ta Nuh Aleyhisselam bile insanlığa ilk gönderilen Nuh Aleyhisselam bile Deccal'ın şerrinden kavmini ne yapmıştır? Uyarmıştır. Hatta hatırlarsanız dönem dönem derslerimizde biz diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın asabı aramızda oturduk Beccal'dan konuşulduk diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam geldi bize. Bundan daha büyük bir şeyden size haber vereyim mi? Bu küçük şirktir. Küçük şirk nedir bilir misiniz? Allah ve Resulü en iyi bilendir. O birisi namazadırsa birinin de kendini izlediğini görse, namazını güzelleştirse işte bu nedir? çüküşecektir demiştir. Diyorum. Bir Ahmet canım benim. Evet. Dikkat ederseniz sahabe hep ne yapmış? Konuşmuş. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir şey anlattığında bir vakıa haber verdiğinde sahabe bunu sadece dinleyip geçmemiş. Onun üzerine ne yapmış? Yoğunlaşmış. Hatta gelecek rivayetler, bir on tane rivayet seçtim. Belki birbirinin benzeri, mesela kelime kelime belki aynı gibi ama e, bunların tekrarı insanın zihninde daha bir kalıcı özellik sağlar. Hadisi bir kere rivayet et, geç. E, i̇nsanın o an bir düşüncesi bir yerde olabilir, zihni yorgun olabilir. Ama ikinci, üçüncü dediğimi o hadisi ne yapar? Otomatikmen kafaya girebilir. Onun için herkesin de anlama kabiliyeti nedir? Farklıdır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam o kadar çok bu fitneden bahsediyor ki bahsettiği ortam dış bir ortam Biz diyor neredeyse diyor şu çalıklıklardan netcan çıkıp da gelecek sanne ederdik diyor. Aleykümselamun aleyküm. Aliçi Aleykümselam, Aleykümselam, Ramazan hoş geldiniz. Ve onun üzerine yoğunlaşırdık diyor. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam deccalın şerrinden Allah'a sığınmadan namazda ne yapmıyor? Selam vermiyor. Düşünün namaz nedir? Çok büyük bir eylemdir. Tevhid eylemidir. Böyle bir namazın içinde bile deccal ne yapılmıyor? Unutulmuyor unutulmaması demek ki olay çok büyük bir olay. Ve yine kıyamet alametlerinde ne zaman deccal'dan konuşma kesilecek deccal ne yapacak? İşte o gün zuhur edecektir. Yani demek ki şimdi konuşmamızda bizim için hayır da var. Peki deccal çıkınca ne yapalım? Sahabe soruyor. Yani biz de dinleyince ne yapalım ne edelim sorusu gelmiyor ama sahabe de ne yapıyor? Karşılaşırsak ne yapalım? Sizin ona gücünüz yetmez. Yani siz onu ne yapamazsınız? Öldüremezsiniz. Kim öldürecek? Ancak onun eceli İsa Aleyhisselam'ın eliyle olacak. Yani Allah ona izin vermiş. Peki ne yapalım? Bir sure var. Hangi sure? Onu okursanız Deccal size ne yapamıyor? Zarar veremiyor. Hangi sure? Veyahut başından on ayeti ezberlerseniz ve bunu okursanız o cuma günleri bu sureyi okursanız Deccal'ın şerrinden ne yapıyorsunuz? Emin oluyorsunuz. Bakın korunma yolları da var mı? Zırhı da var mı? Var. Böyle bir olay kitap ve sünnette ne yapılıyor? Zikrediliyor. Demek ki bizim de ayrı olarak bunu konu olarak ele alıp ne yapmamız gerekiyor? işlememiz gerekiyor. Konuya girmeden önce ana maddelerinden şunu da kafanıza gelecek düşünceleri veyahut e, şüpheleri izah edeyim. Deccal bir yaratık değil. Nedir Deccal? Bir insan. Senin benim gibi konuşabilen, yaşayan ve ölümlü olan nedir? Bir insan. Anlatabildim mi? Deccal neymiş? Bir insan. Ama çok şerli bir insan. Ama normal bir insan mı? Normal bir insan değil. Allah Azze ve Celle biliyorsunuz peygamberlerine birçok neler vermiş. Mucize. Keramet mucize mi? Mucize. Keramet kime verilir? Evet ya, keramet insan olmayı keramet saygıdır. Sana verilir ya. He? Ben Sana. keramet saygısıyım abi. Ha, öyle mi? Tamam. Sana bakalım bir ne kerametleri bu. Keramet, inanan müminlere Allah'ın sarf ettiği nedir? Verdiği bir ikramdır. Mucize de nedir? Peygamberleredir. Deccala kardeşlerim Allah Azze ve Celle'nin verdiği olağanüstü güçler vardır. Mesela, ölüyü diriltme. İnsana biraz şey geliyor değil mi? Mesih kelimesi buradan geliyor. Bir çobanı, gerçek ileriki hadislerde çobana ben kimim diye soracak Medine çobanlarından birine, sen Allah Resulü Aleyhisselatü bize bildirdiği deccalsın diyecektir diyor. Deccal kendinin tanındığını hissedince onu parça parça yapacaktır. Sonra bütün parçaları bir araya getirecek ve kopan yerleri eliyle böyle mesle Allah onu tekrar kırıltecek Ve ona diyecek ki diyor, ben kimim? O biraz önce parça parça olan ve deccal tarafından birleştirilen çoban diyecek ki vallahi imanım şimdi kat kat arttı. Sen Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın bizlere bildirdiği meshi deccalsın diyecek diyor. Deccal deccal o adama tekrar ilişmeye çalışsa da Allah ona müsaade ne yapmayacak? Yapmayacak. Bakın bu basit bir olay değil. Yani konuya girmeden konu başlıkları vermeye çalışıyorum. Dikkatinizi çekmek için. Yine mefellerden bir tanesi. İlim ehli. Alimler. Deccal'ın deccal olduğunu bildiği halde ona tabi olacaklar. Orada. Yani müşkilatı yakalayabiliyor musunuz? Şimdi bizde Müslüman olan insanlar inanan insanlar helalı haram iyiyi, kötüyü doğruyu, yanlışı kimden öğreniriz? Alimler. alimler çünkü alimler bu dinin beldirekleridir. Onlar olmadan bu ne yapmaz? Olmaz çünkü Allah ilim ehlinden sorun diyor. Ama sorduğunu al illa kabul etmiş değil. Kur'an ve sünnete ne yapacak? Uyacak. İlim ehlini düşünün bildiği halde ona ne yapacak? tabi olacak diyorsa bu demek ki çok tehlikeli. Ve yine zamanla alakalı olaylar var. Onun çıktığı bir gün, bir hafta gibi olacaktır. Bir ay gibi olacak. Bir yıl gibi olacak diyor. Şimdi oturup şunu düşünsek acaba burada bir mübalağa mı var? Yani acaba nasıl olacak diye düşünmeye hadisin devamı bizi ne yapmıyor? Gerek kılmıyor. Ne diyor? Ey Allah'ın Resulü diyor sahabe soruyor. Peki diyor o bir gün bir hafta gibi bir ay gibi bir yıl gibi olursa biz namazı nasıl kılacağız? Diyorsun. Ha demek ki sahabe onu ne yapıyor zamanı gerçek manada anlıyor. Demek ki hakikaten bir şeyler olacak yani. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Namazı diğer zamanlarınızda nasıl kılıyorsanız öyle ne yapın? Kılın. Yani takdir edin. Zamana takdir edin. Aynen bugün kutuplarda namaz nasıl kılınız diye sorulduğunda al bu hadis ne yapıyor? Cevap. Ona cevap veriyor. Çünkü bizler namazı neye göre kılıyoruz? Güneşin hareketlerine göre. Gölgelere göre ne yapıyoruz? Kılıyoruz. Keraat vaktimiz güneşle. Namazın vakti gölgelerin batıya doğru ne yapması? Gitmesiyle. Veyahut gölgenin sıfır olduğunda ne yapıyoruz? Keraat vakti giriyor. Veyahut güneş doğmaya başlayıp iki mızrak boyu çıkana kadar namazı ne yapamıyoruz? Kılamıyor. Yani her şeyimiz güneşle. Ama ay hiç güneş görmeyen yer var mı? Var. Veyahut güneşin hiç batmadığı ülke var mı? Var. Var. Yani birelerinin dediği gibi hani nursuzlar var ya ne diyor, nur bir şey diyor, neyse dilim dolaştı Ve onlardan namaz düşer diyor. Öyle mi dememiz lazım? Veya bazılarının dediği gibi bu ermiş diyor, zamanın kutbu artık buna namaz da gerekmez diyor. Öyle mi dememiz gerekir? Hadis ne yapıyor? Böyle bir konu işlesek dahi buradaki geçen bir konu oradaki insanın müşkülatını ne yapıyor? Gideriyor. Evet. Bunun yanında Müslüman nasıl olması gerekir? Dürüst, ahlaklı, emin, özü, sözü nedir? Doğru olan birisi. Şimdi özü, sözü doğru olan birisi kendini ve insanları nereye götürür? Lider olduğunda? Evet, doğruya, doğru. doğruya götürür. Birliğe götürür. Beraberliğe ve kardeşimizin dediği gibi inşallah akıbeti de Allah'ın rahmeti, mükafatı olan cennete götürür. Peki, diğer anlattığımız konuları hatırlarsanız Mehdi Aleyhisselam neydi? İnsanlığın lideri olacak. Hangi tarafı? İnan, Müslümanlar'ın iman eden tarafı. Beccal küfreden tarafı ne olacak? Lideri olacak. Ve onun en büyük özelliği demek ki dinle uğraşacak. Onun size diyor cennet diye gösterdiği yer ne olacak? Cehennem, Cehennem olacak diyor. Cehennem diye korkuttuğu yer neresi olacak? Cennet, cennet olacak diyor. Siz nereye koşun? Cehennem. O ateş dediği yere diyor. Şimdi iman derslerini hatırlayacak olursanız, imanın bütün lezzetini damarlarda hissetmenin bazı yolları vardı. İmanın şubelerinde de kardeşimiz anlattı bir tanesi küfre girmektense demek ki o günler aynı öyle günler olacak. Mesela bugün yaşadığımız ortamlara bak. Bir iş yerinde, çalışma ortamında, ticaret hayatında, evinizde, çocuğunuzun okuma sisteminde ve herhangi bir yerde İslam'ı nasıl gösteriyorlar? Bak yılbaşı geliyor. Birilerinin yılbaşısı geliyor. Ulus'a gelin, Noel Baba kılıklı birçok insanlar var. Onları kimse öcü diye bakıyor mu? Yok. Mesela bizim tam köşede Vodafone bayisi var. Bizim dükkana giderken. Geçen sene, ulan bir geçtim seslenmedim, iki, üçüncü de imanım artık rahatsızlık verdi. Üç tane çocuk Noel Baba kılığını giydirmişler sakallarıyla Orada kampanya yapıyorlar. Durdum, dedim ki Selamünaleyküm, aleyküm, selam. Çocuklar siz müslüman mısınız? Elhamdülillah müslüman. Ulan niye senenin 360 günü müslüman kıyafeti, müslüman görünüşü, müslümanın şeyi yok veya kampanya yapacağınızda bir alimin giyinişiyle niye giyinmiyorsunuz da bir kafirin veyahut da bir kafirin simgesi olan bir şeyle giyiniyorsunuz? Hiç rahatsızlık duymuyor musunuz? Ben hiç düşünmedik diyor. E hangi millet kime benzerse o onlardandır. Bilmiyor musunuz? Ya bu kimin simgesi? Şimdi bakın bu davet ettikleri yer cennet mi cehennem mi? Ama herkes ne yapıyor? Yani bu bir örnek yani. Doğru oraya doğru koşuyor. Rahatsızlık duyan var mı? Bayramda millet birbirine hediye dağıtır mı? Dağıtmaz. Yıl başında ajandaydı, takvimdi, kalemdi, anahtarlıktı, hediyeleşmeydi, daha olmadı işki paketiydi, kuru yemiş paketiydi. Var mı bunlar? Var mı? Ne diyeceksin bunlar? Yani bizim yaşantımızda Deccal'ın ve avanelerin hareketleri ne yapıyor? Otomatikmen oluşmuş. Deccal da gelip lap diye ne yapar? Konar. Yani bir elbiseyi birine diktiğinde ne yapıyorsun? Önce bir ölçüsünü alıyorsun, dikiyorsun, kalıbına bakıyorsun, orasını burasını düzeltiyorsun, odanın tüp diye ne yapıyor? Oturuyor. Deccal da birden gelip de hemen gelin, bana tabir olun ne yapmayacak? Demeyecek. Deccal çok yalancı. Alabildiğine yalancı birisi. Alabildiğine yalancı. Yalancı ne yapar? Ne yapar Ramazan? herkesi kendine bağlayabilme, ideolojisine çekebilme ve hangi menfaati sağlıyorsa onun için hiç çekinmeden seni kendine celbedecek her sözü ne yapar? Evet. Söylesin. Adamda hat ve sınır yoksa ne yapar? Herkesi kendine bağlar. İşte Deccal da yalancı biz Devamlı yalan söyleyen bir adamın doğrusunu anlamanız mümkün mü? Mümkün değil. Devamlı değil. Birkaç yalan bile söylese adam artık onun doğru mu yanlış mı konuştuğunu bile ne yapamazsınız? Tartamazsınız. İşte deccalın en büyük özelliklerinden birisi o yalancı birisidir. Mehdi nasıl birisidir? Dürüst, emin. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a baktığımızda nübüvvetinden önce ki nübüvvet kaç yaşında geldi? 40 yaşına kadar fıtratında yalan söylemeyen birisi <gülüyor> nübüvvetten sonra yalan söyler mi? Mümkün değil. Yani kendi insani ihtiyaçları, sıkıntıları, yaşam tarzında yalan söyleme ihtiyacı duymayan birisi herhalde vahiy geldiğinde hiç ne yapmaz? Söylemez. Deccal tam aksine tamamen bina ettiği her şey neyin üzerineymiş? Yalanın üzerine. Yalan da, yalan söyleyen bir insandan her türlü şeyi ne yaparsınız? Beklersiniz. Çünkü bir yalanı kapatmak için dünya dolusu yalan söyle gene ne yapmasın? Kapatamazsın. Ve yalan da aynen Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi içki her türlü kötülüğün nedir? Anasıdır dediği gibi yalan da her türlü kötülüğün anasıdır. Her türlü pislik oradan ne yapar gider. Düşünün bir davetçi yalan söylüyor. Düşünün biz davetçi emin değil. Nasıl güvenirsin sen bunun arkasından gidersin? Mümkün değil. Onun için Allah bizlere hayır versin. Deccal da yalancı alabildiğine yalancı bilir. Dış görünüşüne bakalım. Bir insanın böyle dış görünüşünde bazı hal ve hareketler olursa o insanda hemen bir ne yapar? Yazar kafaya. Mesela bir adam var şöyle gözleri iri iri. Tarif ederken ne yaparsınız? Ya üzüm gibi gözleri var. Şöyle dışarıya çıkıyormuş. Deccan de böyle. Görürüz. Yine bir insan var ki işte burnu uzun, kafası uzun veyahut saçı Arkadaşımız gibi biraz dökük. Ne, ne yaparsın? Tarif ederken anlamadı. Ya kafası biraz şey hani ne diyorsunuz? Tarama özürlü. Tarama, Tarama özürlü diyorsun. Yani tarif ederken ne yapıyorsun? Böyle. Deccal da tarife girdiğinde, görünüşünde güzel yüzlü birisi değil. Yani insanı dehşete düşüren birisi. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı birisi gördüğünde ne diyor eyip? onun yüzüne baktığında diyor hemen diyor bir eminlik diyor insana veriyordu. Ve yüzüne baktığın zaman diyor onun o insandan yalan çıkmayacağını anlardım diyor. Yani Peygamberimizin yüzüne bakan daha hiç konuşmadan nutunu yapıyor? Veriyor. Dekkal da bunun tamdığı. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam görünüşte çok güzel birisi. Dekkal ise bunun nedir? Tam birisi. Allah onun şerinden bizleri korusun kardeşlerim. Betçal Allah onun şerinden korusun. Tek gözü şaşı ve yalancı birisi. Özelliklerine baktığımızda hadislere böyle bir gireyim birkaç tanesini size nakledeyim. Birincisi ne dedik? Adem oğlundan nedir? Bir Adem. Yani bu nedir? Bir insan. İnsanlar onu iyi bilsinler ve kötülüklerinden kaçınsınlar diye Allah Resulü aleyhissalatü vesselam onun her halini bize ne yapmış? Anlatmış. bununla da bırakmamış. Her namazda ondan ne yapıyorsunuz? Allah'a sığınıyorsunuz. Sığınıyorsunuz değil mi? Allah kabul etsin. Tamam. Tamam. Allah kabul etsin. Evet. Sığınmak da ne yapıyor? Gerekiyor. Çünkü Allah kendisinden razı olsun. Sahabe oğlunun namaz kılışını dinliyor böyle. Sen diyor şu dört şeyden Allah'a sığındın mı? yoktur Vallahi diyor biz Allah Resulü'nün zamanında bu dört şeyden Allah'a sığınmadan selam vermez Kalk namazı tekrar kılıyorsun. Evet. Demek ki deccal'dan Allah'a sığınmak gerekiyor. Tekrar üzerinde duruyor mu? Allah Resulü'nden hiç Allah'a sığınan oldu mu? Ha? Değil mi? Oldu. Kadının birisi ben senden Allah'a sığınıyorum dedi. Allah Resulü'nün İslam'da sen öyle bir yere sığındın ki diyerek onu ne yapmıştır? Nikahına almamıştır. Allah Resulü'nün yanına gelen ne yapardı? Güven duyardı. Korktuğumuzda bile diyor bir savaşta onun yanına gelir de korkuyu yener. Çünkü o hiç korkmaz. Diyor. Ama deccalsa güven veren birisi nedir? Değil. Yani insan gördü mü hani mesela bir insana bak gözleri feldir feldir her tarafa dolanıyor. Ona güvenir misiniz? Hına bak tilki gibi her tarafı inceliyor. Onu ne yapmazsınız? Yani güven duymazsın. Bir insanın gözü insana ne yapacak? Güven verecek. Yüzü insana ne yapacak? Güven verecek. Sözü insana ne yapacak? Güven verecek. Eli insana ne yapacak? Güven verecek. İşte bu duyguların hiçbirinin olmadığı, insani değerlerinin olmadığı bir adam var ama buna rağmen ilim ehli gidip buna tabi olacak. Neden? Soruyor şimdi. İlim ehli deyince ne anlıyorsunuz? Başka? Benim bilgisayar o zaman o halim. Onda bir sürü kitap var. Hem de neler var? Hem de öyle programlar var ki konuş lan diyorsun, veriyorsun. Orada ne yazıyorsa aksanı ister kadın seç, ister erkek. İngiliz aksanıyla. Papağan gibi tekrarlıyordu. Şimdi alim mi? O alim Allah'ın kitabının Resulü'nün sünnetini bilip amel etmeyince de benim makine belam mı olmuş oluyor? Sahibi ne demek? Demek ki alim ilmiyle amin olan. İlmiyle amin olan. Allah'tan korkan zulüm karşısında susmayan zalimin karşısına çıkıp hakkı konuşan gördüğü bir münkerde avamın kalbine atma hakkı var ama alimin var mı? yok zalime hakkını atma haykırma e peki bu nasıl alim ki gidip dehcala tabi oluyor canlı atlı var mu? hatta dehcala dehcala olduğunu biliyor Demek ki bir alim dünyaya kazık çakarsa dünyayı böyle kalbi kana kana içerse onları kaybetme korkusuyla deccala ne yapar? Tabi olur. Şimdi savaşta mesela cihat batlarını anlattığında hatırlıyor musunuz? İki oldu kaç karşıya geliyor. Bir yerde kafirler bir yerde Müslümanlar. Müslümanlar öne öne koşuyor Kafirler geriye geriye kaçıyor. Müslümanlarda siper'e girme yok. Sağlam burçların içine girmek yok. Kafirlerde, siperlerde sağlam burçlarda birçok şeyler var. Neden? Müslüman cennete boşuyor. Ne? Şimdi Müslüman diyor ki ben ölürsem ne var? Allah içinde bir cennet var. Kınını kırıyor. Gidiyor. Öbürü ne diyor? Kaybedersem düşmanım karım olacak. Yerimi alacak. Her şeyime ne yapacak? Sahip olacak. En ufak şeyde kilişi kırıyor doğru. Yani sevası kana kana bir şeyleri ne yapmış? içmiş. İşte deccal da insanları böyle kandıracak. Gerçek alimleri asla ne yapamayacak? Kandırmayacak, kandıramayacak. Çünkü burada anlatılan bütün özellikler biz diyor çalılık böyle şey yazsa çıkacaklar ne derdik diyor. Ve Deccal'ın bütün vasıtlarını ne yapıyorlar? Öğreniyorlar. Zaman olduğu gibi bazı mekanlar var. Deccal oraya ne yapamayacak? Giremeyecek. Neresi buralar? Mekke-Medina. Birisi Medina. Öbürü? Mekke. Mekke. İki şehir dışında Deccal'ın girmediği yer kalmış. Bütün dünyayı dolaşacak. Başka özellikleri nedir? İki yere giremeyecek. Ordusu çok güçlü olacak. Onun İsa Aleyhisselam'dan başka kimse ne yapamayacak? Öldüremeyecek. Ama Dettalı herkes ne yapacak? Tanıyacak. Nasıl tanıyacak? Alnında kafir kelimesi yazacak ve onu herkes okuyacak. Yani herkes o kelimeyi ne yapacak? Okuyacak. Nasıl okuyacak? Bilmiyorum. Nasıl anlayacak? Bilmiyorum. Ama herkes bunu ne yapacak? anlayacaktır. Ve kardeşlerim İsa Aleyhisselam'ın huzuru, Mehdi Aleyhisselam'ın zuhuru, Mesih'i deccal'ın ortaya çıkışı Hepsi birbirini takip edecek. Yani bunlar birbirinin varlığıyla gündem dolan unsurlardır. Biz imanı anlatırken nasıl anlatıyoruz? Kalp tasdik edecek, dil ikrar edecek, ağza bunu ne yapacak? Gösterecek. Ve bunlar birbirinin varlığıyla gündemde. Kalbin tasdiki yok, dilin ikrarı var, ağza gösteriyor. Buna ne diyoruz? Kalp tasdik ediyor, dil ikrar ediyor ama amel tasdik demiyor. Ne diyoruz? Mürcih, Mürcih ediyoruz veyahut diyoruz. Demek ki her şey birbirini takip eden unsurlarla. İşte bu unsurlarda hep birbirini ne yapıyor? Takip eden meselelerdir. Ve Allah Azze ve Celle Resulünün diliyle bunu bizlere en açık noktalarıyla ne yapmıştır? Bildirmiştir. Ama bu Abdülaziz hayındır gibi insanlar, o meyalcılar akılcılar, Kur'an'da bunlar geçmiyor diyerek ne yapmışlardır? İnkara geltenmişlerdir. İsa aleyhisselam gelmeyecek. Beccal diye bir olay yoktur. İşte Mehdi diye bir olay nedir? Yoktur diyerek ne yapmışlardır? Bunlar toptan inkara gitmişlerdir. Tasavvuf fırkasını ne yapmıştır? Onlar da bu konuda ikiye bölünmüştür. E, tasavvuf şeyhlerinin hepsi nedir? Hepsi mehd. Yani neyse al bu kelime kullanmayalım. Neye baksan hepsi mehd. Bir kısmı da bak bunların mehdiliğiyle ne yaparlar? Alay ederler. Halbuki doğru olan nedir? Kur'an ve sünnette gelen neyse odur. Mesela şu an Asr'ın e, Mehdilerine baktığımızda kim mesela bildiğiniz isimler var mı? Arun Yahya. Yahya mesela. Ben Mehdi'yim diyor. Hurilerle çıkıyor. Maşallah. Başka? Mevfettah şahim var. Kim bu? Gülen. Fetullah Gülen Efendi. Ne kadar da inkar etse bütün müritleri Mehdi olduğunu söylüyor. Şey Gerçi ona çatan bir yerlere gidiyor da biz çatmızı önemli değil. Evet. Başka? Adıyaman Menzil Şeyh'ine bakın çoktan Mehdi. Şia inancına bakın onların hepsi Mehdi. Şia'da Mehdi'yi kabul etmiyorlar. Artık. Olur mu? Hümeyni'ye ne diyorlardı? 12. Mehdi'leri var mağarada. Evet, evet, evet. O bir gün çıkacak. Mehdi olarak Hümeyni'ydi. O da ölüp gidince ondan sonra şimdi bekliyorlar. Kaybolmuş mağarada. Her gün mağaraları arıyorlar. Mağaradan çıktı mı o başlarına geçecekmiş. O ki abi. Evet. <gülüyor> Demek ki Detchalın bazı özellikleri var. Onlar da neymiş, Adem oğullarından. Peki birini tarif ederken işte birinin saçı yok, işte kıvırcık, şu bu derken, Detchalın hastalar var mı böyle? Var. Bu nedir? Kırmızı yüzlü, kısa boylu, bacak arası açık, kalın boyunlu, anlı açık kıvırcık saçlı genç bir adamdır. Sağ gözü şaşı dışarıya B çıkan e, dışarıya doğru çıkıp belli olacak şekilde bir üzüm danesi gibi gözleri börtek börtektir. Diyor. Tekrarlayayım mı? Kırmızı yüzdü. Kısa boylu. Bacak arası açıkan halk arasında Skoda bacak derler ya şöyle e, şey olur. Aynı. Hani eskiden Skoda Anadolu pikaplar vardı. Yük binince açardı ya aynı o Hadis öyle geliyor. Sağ gözü şaşı dışarıya doğru belli olmayacak şekilde ve onun alnında kafir ismi yani kefere ismi yazacak. Bunu da herkes ne yapacak? Okuyacak, bilecektir. Evet. Şimdi görelim bu özellikleri sayan hadisleri. Ve bu kıyametin büyük alametlerinden kardeşlerim. Ve bugün bakın Şam'daki olayların şiddetlenmesi, ki Şam basit bir yer değildir. Suriye'nin şu bugünkü kargaşanın olduğu yer. Yani hadislere baktığımızda acaba bu olayların başlangıcı mı, tetikleyicisi mi insan diyebiliyor. Çünkü Şam'daki çıkacak ateş her tarafı ne yapacak? Saracak. Hatta hadis-i şerifte o zaman üç orda olacak. Birisi nerede? Şam'da. Birisi Yemen tarafında. Birisi Arap Yarımadası'nda. Siz nereye gidin diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Şam'daki orduya gidin diyor. Onun için çok önemli bu meseleler. Bunlar da Deccal'ın çıkış zamanlarında olacak meseleler. Allah bizlere yardım etsin. İlk hadisimiz i̇bn Ömer'den Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki ben uykudayken bir rüya gördüm. Kendimi Kabe'de gördüm. Önce İsa Aleyhisselam'ı gördüm. Sonra Deccal'ı gördüm. O iri yarı kırmızı yüzdü. Kıvırcık saçlı, şaşı ve onun gözü salkımından dışarı çıkan iri üzüm tanesi gibiydi. Sonra bu Deccal'dır dediler. Ona benzeyen kişi Huzalı İbn-i Hatan'dır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Yani anlattığı şahsa benzeyen o sahabelerden birini görün işte aynı buna benziyordur. Yine İbnü Merden gelen divayette de Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam e, Harun Tevhid derslerinde işlemişti Allah razı olsun. Allah şaşı değildir. Değilse nedir? Şaşıdır. Yani onun bir özelliği de neymiş? Şaşıymış. Yine gelen rivayette Ali Sallati Vesselam o çok kıvırcık saçlı bir gençtir. Gözü dışarı fırlamıştır. Sanki ben onu Abduluz bin katama benzetiyorum." demiştir. Evet. 4 nolu ifade yine Ali Sallati Vesselam'dan kısa boylu, kıvırcık saçlı, gözü şaşı bu hadiste de ilaveten o çok yalancıdır. Buradaki özelliklerinden biri de neymiş? Çok yalancıdır ve o korkunç bir adamdır diyor. Yine Ebu Kureyre'den gelen rivayette aleyhissalatü vesselam insanları saptıran Mesih gözü şaşı, alnı açık boynu kalın ve alçak birisidir diyor. Allah onun hepimizi ve neslimizi korusun. Evet. Huzeyfe'den gelen rivayette Detsan'ın gözü şaşı, alnı açık ve sık saçlıdır diyor. Enes'ten gelen rivayette onun alnında kafir yazıyor. Ve başka bir rivayette onun alnında kefere harfleri vardır diye ne yapıyor? Heceliyor ve onu her Müslüman okur diyor. Huzeyfe <gülüyor> diyor ki onu bilen de bilmeyen de her Müslüman yani her müslüman o yazıyı ne yapacakmış okuyacakmış evet Allah hepimize hayır versin hayırdan ayırmasın deccalın şerrinden ve onun ordusunun şerrinden bizi de neslimizi de korusun kardeşlerim evet. demek ki bu bir imtihan batılın küfrün şirkin fıskın önderi olacak bu deccalın neyidir bir alametleridir. Gelirken kardeşten arabada konuşurken ona bir meseleyi anlattım. Biliyorsunuz aleyhissalatü vesselamın başına birçok olaylar geldi. İman ehli, davet ehli, tevhid ehli insanların başına bela ve musibet ne yapar? Sen gibi gelir. İftirasından tut, hainliğinden tut, vefasızlığından tut, her şeyini tut. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hanımına kadar ne yaptılar? Söz ettiler. Yani bunlar bile geldi. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir gün diyor ki ashabına biliyor musunuz? diyor. Bugün diyor aranızda münafıklar, fahişeler, etini satan o insanlar nasıl gizleniyorsa, açığa çıktığında nasıl horlanıyorsa bir gün gelecek müminler de insanların arasında böyle gizlenecek ve böyle açığa çıktığında horlanacak. Mesela anladınız mı? Bugün diyor münafıklar, bugün fahişeler aranızda nasıl gizleniyorsa, açığa çıktığında nasıl horlanıyorsa, bir gün gelecek müminler de sizin aranızda ne yapacak? Gizlenecek, açığa çıktığında horlanacak. Bugün Allah için soruyorum. Zinakarlar, rahatsız olan var mı? Erkek erkeğe, kadın kadına, cinsi münasebette bulunanlardan rahatsızlık duyan var mı? Kumardan, yalancılıktan, kötü insanların bir araya gelip Müslümanın etini yemesinden kim rahatsızlık duyuyor? Böyle zamanlar, Deccan'ın zamanı değil de kardeşlerim, neyin zamanı? He? Mehdi gelip de şuraya tek başına dursa, herkes münafık olsa, herkes facir olsa kim gider onun peşine? He? Biz Mehdi'nin askeri olabilmek için kendimizi eğitmemiz gerekiyor ki ona tabi olalım. Doğru mu? Bunlar çıktığında sen neysen, gidişatın neyse tabi olacağın lider de nedir? O kişi kiminle beraberdir? Hem burada yalnız orada biraz işler karışacak burada işin reklam cinsi var beni bu sapıttı diyecek, o diyecek ki, yok bu beni sapıttı diyecek ama burada dost olan burada da dost orada da ne yapacak? dost, dost olacak, bu benim kardeşim ya Rabbi, bunu ateşten çıkar diye ne yapacak? orada da Rabbine ihtica edecek ama burada çıkar dostluğu yapan Beccal'ın dostluğunu yapanlı Çıkar bitti mi yol ayrıldığı gibi orada da birbirini ne yapacak? Ateşi daha fazla olsun diye cedeve tartışmaya gelecekler. Allah öyle dostluklardan bizleri uzak kılsın kardeşlerim. Peki deccal nereden çıkacak? Bir de yeri var değil mi? Zamana baktık. Görünüşüne baktık. Bir de çıkacağı yere bakalım. Deccal, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hep nereye işaret ediyor? Şurası şimdi ne? Güney. Arkası kuzey. Doğru. Duğru. Şeytanın iki buyunuzun arasında. Güneş nereden doğar? Güneş buradan doğuyor değil mi ya? 14. İşte diyor Dettia Horasan işaret ediyor. Yahut Irak tarafını işaret ederek Dettia ne diyor? Buradandır diyerek o tarafı Ne yapıyor? işaret ediyor ve o İsfahan Yahudilerinden çıkacak. Mekke ve Medine hariç girmedi hiçbir yer bırakmayacaktır. E. Evet. Ve Temimi Dari hadisini hatırlıyor musunuz? Birçok sohbette işledik. Temimi Dari Allah kendisinden razı olsun Medine'ye gelmek için yola çıkıyor. Fırtınaya yakalanıyor ve Kızıldeniz tarafında bir adaya çıkıyor. Adaya çıktıklarında yarı insan, böyle yarı hayvan gibi kıllı birine rastlıyorlar. Çok korkuyorlar. O cesaze. Bakarlarken sizin aradığınız adam diyor şu mağaranın içinde diyor. Biz diyor, iyi diyor bunun bir sahibi var, bir insan var diye diyor. Hemen mağaraya koştu. Bir baktık gidiyor diyor mağarada demir parnaklıklar ve demir parnaklıkların içinde zincire vurulmuş bir mahluk var. Biz diyor onu görünce daha da korktuk diyor. Biz böyle bakarken o gayet sakin ve tok bir sesle bizimle konuşmaya başladı diyor. O konuşunca bize güven geldi diyor. Falan yerin suyu atmaya başladı mı biz evet dedik diyor. Falan hurmalık meyve vermeye başladı mı? Biz evet dedik diyor. Falan yerden bir uyarıcı çıkıp da falan yere hicret etti mi? Evet biz de zaten oraya gidiyorduk. Yolumuzu şaşırdık. İyi öyleyse benim zamanım yaklaştı dedi diyor. Biz diyor sen kimsin diye sorduk. O dedi ki diyor ben Mesih'i de canım dedi diyor. Evet. Bunu hemen hemen bütün hadis kitaplarında ne yaparsınız? Okursunuz. Temm-i Dari acelecek gemiye binerek Medine'ye geliyorlar. Hemen ilk işleri bu olayı kime anlatıyorlar? Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Aleyhissalatü vesselam namaz vakti olmadığı halde Bilal'ı insanları namaz gibi mescide gelmeleri için davet ediyor ve ben sizi bakın diyor deccallah'ı uyarıyordum. Kardeşiniz onu görmüş diyerek Temmida'nın anlattığı olayı asabına ne yapıyor? Bir bir anlatıyor. Evet kardeşlerim. O doğu tarafından şeytanın boynuzunun arasında olan doğduğu yerden doğacak. Bir rivayete göre Horasan'dan, bir rivayete göre Irak tarafından ama şu bir gerçek ki ona ilk tabi olan 70 bin İsfahan Yahudisi. Bugünlerde Arap alimlerinin bir makalesini tercüme etmişler. Onu okudum. Alimler, Allah kendilerinden razı olsun, şu Orta Doğu'nun son olaylarını çok yakından takip ediyorlar ve çok dikkatli analiz ediyorlar. Şu Şam taraflarında Suriye'ye İran'dan 70 bin İsvehan Yahudisinin gittiğini ve şu an Suriye'de mücadeleyi Müslümanlara karşı verenin bu Yahudiler olduğunu söylüyorlar. Bu da gösteriyor ki birçok şey kapıda. Ve sayısını da 70 bin olarak vermişler. Yani bunlar hakikaten üzerinde ciddi manada düşünülmesi gereken meseleler. Allah bizleri Deccal'ın ve onun askerlerinin şerinden korusun. Deccal zuhur ettiğinde 70 bin İsvehan Yahudisi Farisi denilen bir kavim ve arkasından ona kayıtsız şahsız bir kavim daha verecek Kim bunlar? Türkler. Evet. Allah hepimize hayır versin. Enes ben gelen rivayette aleyhissalatü vesselam Deccal İsvehan Yahudiliğinden çıkacak. Beraberinde 70 bin Yahud olacaktır. İbn-i Hacı diyor ki, nereden çıkacak? Bir kere onun doğu tarafından çıkacağı kesindir. Diyor. Birincisi o. i̇bn Kesir diyor ki, çıkacağı yer İspehan'daki Yahudilik mahallesidir. Diyor. Evet. Demek ki çıkacağı yer de neresi? O taraf. Bütün sohbetlerin bu fiten bahsine başlarken söylediğimiz eli i Sünnet'in bir kaidesi vardır. Kıyametin vakti muğlak alametleri nedir? müpendir. Şudur ne yapamıyoruz? Diyemiyoruz. Sadece hadisleri ne yapıyoruz? Naklediyoruz. En iyisini ne yapar? Allah bilir. Evet. Dettcal Mekke ve Medine'ye ne yapamayacak? Giremeyecek. Bununla alakalı uzun bir hadis var. Özü bu olduğu için ben hadisi tamamını nakletmek istemiyorum. Medine'ye gelecek. Menekler onun yüzünü, akıbetini Şam'a doğru ne yapacak? Çevirecek. Ama ordusunun çokluğundan Medine'de ne olacak? Deprem gibi evler yıkılacak. Biliyorsunuz Mekke ve Medine'de deprem ne yapmaz? Olmaz. Olmaz. Salgın hastalık girmez. Demek ki ordusu ne kadar çoksa ki yıkmaya gelecek, onların çokluğundan, gürültüsünden, hareketinden evler yıkılacak. O gün harem dışında Medine'nin yani harem sınırlarının dışında bir sarayda detchal geceleyecek. Biliyor musunuz bunu? Evet. Tam Medine'nin hareminin dışında bir saray vardı. Kral bir saray yaptı. İki dağ mı kesiyor? Evet. Dağı kesmiş böyle bir saray yaptırmış. Hiç de oturmamış. Alimlerdir ki detchalın sarayı işte buncu. Ben Hac'a gittiğimde gördüm orayı hizmetçileriyle hazır duruyor değil mi? Tam bir saray ama içinde hiç kimse nedir? Yok. Yani hadislerde söylenen hepsi birbir bir ne yapıyor? Ruhur ediyor. Mesela fiten bahislerinde var. Kabe'nin kapısı som altından olacak. Habeşli iki çarpık köle onu ne yapacak? Çalacak diyor. Daha şu ölen krala kadar ne vardı? Tahtaydı. Alimler ne diyordu? E canım Kabe'nin kapısı ahşap taht ama e, son altında daha değerli. Böyle diyorlar. Evet. Şimdi orijinal son altın orjinal, Demek ki o çalacak. Yine de en iyisi ne yapar Allah bilir. Evet. Demek ki Mekke ve Medine'ye giremeyecek ama rivayetlerde dört mescide Dercal ne yapamayacak? Giremeyecek. Bunlardan birisi Mescid-i Haram birisi Mescid-i Nebevi, birisi Mescid-i birisi de Mescid-i Aksa. Divayetlerce bu dördüne de ne yapamayacak, giremeyecek. Ve Deccal yer yüzünde kaç gün kalacak? 40 gün kalacak ama girmediği hiçbir ev kalmayacak. Bu girmediği ev kalmayacak veyahut bu 40 gün nasıl olacak bilmiyorum ama Hepsine girecek. Kimi diyor bugün? Televizyon var. Kimi diyor? İnternet var. Kimi şu var? Ama girecek kardeşler. Nasıl girecek bilmiyorum. Ama girecek. Evet. buhar ve Müslüm'de gelen rivayette Aleyhisselatü Vesselam, o çok kıvırcık saçlı, gözü şaşıdır. Elini başka bir kimsenin omuzuna atmış. Kabe'yi tavaf ederken gördüm ve kim olduğunu sordum. O Deccaldır. O Mekke ve Medine'ye ahir zamanda giremeyecektir elisini Allah bilir. Evet. Deccal'a kim uyacak? Yahudiler, İranlılar ve Türkler ve diğer insanlar olacak. Bunların çoğu da kadınlar ve köylüler olacak. Müslüm'de Enes'ten gelen rivayette Ali selamü aleyhi ve deccala üzerlerinde şal olan İspihan Yahudilerinden yetmiş bin kişi uyacak diyor. Hani şu omuzlarına şey atıyorlar ya kadınların attığı atkı gibi bir şallar var. Kafalarına foter. Bunlar uyacak. Yani aşırı dinci mi diyorlar Yahudi kesiminde? Bunlar çok şerriler zaten İsrail tarafında. Onlar uyacak diyorum. İmam Ahmet'in rivayetinde ise başlarında tac olan 70 bin kişi uyacak diyor. bu Bekir'den gelen rivayette Allah kendisinden razı olsun. Deccal'a uyanlar yüzleri deri üstüne deri kalkı, kaplanmış kalkan gibi insanlar olacak diyor. Yani Türklerden bahsediyor. İbni Kesir diyor ki görülen o ki Deccal'ın yardımcısı olan bu kişilerden kasıt Türklerdir diyor. Evet. İranlılar da vardır. bu Kureyre'den gelen rivayette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 Allah hepimize hayır versin, hayırdan ayırmasın. Deccal fitnesi ve yapacağı şeylere baktığımızda, rivayetlere baktığımızda, başında da dediğimiz gibi, kıyametin en büyük fitnesi. Yine, cenneti ateş, ateşi de nedir? Cennettir. Nehirleri su, dağları ekmek görür, ona uyan. Göğe emreder, gökten yağmur yağar. Yerküriye emreder, yerden Yemiş çıkar. Toprağı de Toprağın altında ne kadar hacineler varsa dışarıya çıkar. E bunu gören adam sapıtmaz mı? Gavursa sapıtır. Müminse iman Bunda bir iş vardır. Ben bu kadar hayırlı Allah'a ibadet ederken bunlar olmuyorsa dünya malıydı. Bu kadar servetti. Bu kadar olaylar ancak kafirler içinde ve evet durur. Adam bakıyor gökte, da Allah yazıyor diyor. ama kuzu doğmuş diyor. Bak diyor karnında Allah Muhammed yazıyor diyor. Bal peteğine bakıyor. Bak arılar diyor Allah yazmıştır. Yani onlara bakıyor. Aldığı bir şey yok. Ama ne yapıyor? Çerçeve yapıyor. Duvarları ne yapıyor? Güzel süslüyor. Müslüman böyle mucizelere ihtiyacı nedir? Yok. Salih Aleyhisselam'ın kavmi niye battı? He? Allah'tan bir mucize istediler mi? Evet. Mucizeyi de Allah verdi mi? Ne yaptılar? İnkar ettiler, deveyi kestiler yok oldular. Allah bizlere hayır versin. Deccal'ın da bunları göstermesi ona inananları helak edecek. Bunun için anlatıyorum. Ben. Düşün. Yağmur yağ. Yağmaya başlayacak. Tarlaya bakacak. Ekim bit. Ekin bitecek. Ağırlıklarını çıkar. Ağırlıklar çıkacak. Bunlar basit olaylar değil. Şurada birini parça parça edecek. Sonra birleştirecek. Ben kimim diyecek. O ölen parçalanan adam dirilecek ve konuşacak. Demek ki deccala Allah kendi ilmi yanındaki bir hikmete binayen bunları ne yapacak? Verecek. Allah hepimize hayır versin hayırdan ayırmasın kardeşlerim. Dekcal'ı inkar edenler aslında inkar etmelerine bir sebep daha var. O hayınlar gibi, Abdülaziz Hayın gibi insanlar, keramet inkar ederler mi? Ederler. Peygamberimizin mucizelerini inkar ederler mi? Ederler. Ona sadece Kur'an verilmiştir. Başka bir mucize yoktur derler. İşte keramet inkar etmeleri aynı zamanda Deccal'ı inkar etmelerine de bir zemin oluşturuyor. Anlatabildim mi burayı? Onu inkar etti mi, deccal'ı toptan ne yapıyor? Hiç konuşma uzunu bile ne yapmıyor? Duymuyor. Çünkü buna verilenlerde nedir? İstidraçtır ya, bir kiramettir bir yerde. Allah'ın onu insanların saptırması için verdiği bir şeydir. Aynen şeytanı laneye verdiği kıyamete kadar ömür ve birçok şey gibi Şimdi Allah Azze ve Celle birine bir şey vermişse niye verdim deme hakkınız var mı? Yok. Çünkü veren odur. İmkan sağlayan odur. Allah'a sual ne yapılır, Sorulmaz. Bize düşen işittik ve itaat ettik ve onun şerrinden Allah'a sığırıp sakınmamızdır. Bize dinde ondan sakınmamız için her şey anlatılmış mı? şekli, şemali çıkacağı, yaşayacağı, çıkaracağı hepsi bildirilmiş mi? Bize düşen bu taraf. Bu tarafı bırakanlar ne yapar? Ya ceviz ağacını kesmişler, her kesilen yerden çıkmış. çıkmışlar. Ondan uğraşanlar işte. Yani amelde, imanda, ilimde, camide gözü olmayanlar. Şimdi düşünün. Sahabe Allah kendilerinden razı olsun, cemaattan ayrı düşmemiş. Onun peşinden giden tabi'in, tebe tabi'in cemaattan ayrı ne yapmamış? Düşmemiş. Hatta Kur'an mahluktur meselesinde zincirle işkence gören bağırsakları çıkan İmam Ahmet Kur'an mahluktur diye zındıklık endişesi duyduğu bir adamın arkasında namaz kılmış mı? namaz kılmış. Bizim selefimiz böyle. Ama günümüzde yarım akıllılar, yarım imanlar, camide, namazda, ibadette gözü olmayanlar, o fasık, e sen nesin? Fasığın arkasında namaz olmaz, camide namaz olmaz, orada namaz olmaz. Eee ne kaldı? Biz yakın zamanda bir videoya bir beş vakit namazı çekecekler herhalde kameraya. Ona geçip geçip evde cemaata duracak yakın zamanda. İnsanlar bunu da kabul edecek zaman belki gelecek. Çünkü ona gidiyor insanlar. Evet. Allah hepimize hayır versin. Dikkat ederseniz buraya kadar gelen birçok rivayet var. Ben sizleri fazla sıkmamaya çalıştım. Sıkmadım değil mi? Uyutmadım değil mi? iyi Hadislerin hepsi mütevatir derecesinde kardeşlerim. Bu inkar edenlere de tokat gibi bir cevaptır. Deccalla, İsa aleyhisselamla, Mehdi aleyhisselamla alakalı gelen rivayetler hep mütevatir derecesindedir. İnkar edenlere de bu aynı zamanda rivayet silsilesi var ya, tokat gibi nedir? Bir cevaptır. İşte Kur'an'da geçmiyor veya Polen yayınlarından bazı kitaplar var. Okuduğunuzda orada bir tercüman var. Dikkat edin, Hanefi mıdır, nedir bir e, birisi var. O hemen dipnot düşer. Bu kara gibi Muhtasarında da bu hadisleri almaz. Niye almadığını sorulduğunda da ki dipnotunda diyor zaten, mesajmış diyor, denkcanmış. Bunlar Ehli Sünnet sasatası. Bunları buraya almaya ihtiyaç duymadı. Bakın bu kara Muhtasarına polenin bulamazsınız bu ifadeleri. Herif keyfi kaldırmış, kesmiş atmış. Ama sen Buhay'ın aslını okumadığın için gidip de muhtasarıyla ne olursa onu ne yaparsın? Yersin. Evet. Rabbim hepimize hayır versin. E, Beccal meselesinde bir İbn-i kısası kıssası var. Gireyim mi girmeyim mi tereddüt ediyorum. E, İbn-i kısası kıssası. Gireyim mi girmeyim mi? Şimdi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın zamanında Bekçal'ın bütün vasıflarını taşıyan birisi var. Kim bu? İbn-i diye Medine'de yaşayan birisi var. Allah Resulü Vesselam bir gün Ömer'le onun yanına geliyor. Diyor ki kalbimde ne var diyor. Duman diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü kovalıyor. Yani öyle bir şeye sahip ki bu İsa'ya, kalbinden geçene bile bazı şeyleri ne yapabiliyor? isabet ettiriyor. Ömer, onu öldürmek için üzerine yürüyor. Allah Resulü diyor ki aleyhissalatü hadis çok uzun da ben lazım olan bölümüne gireyim. Eğer bu hakikaten Mesih'i deccalsa diyor, senin ona gücün yetmez. diyor. Çünkü onun akıbeti Şam'da ve İsa aleyhissalatü elinde. Deccalsa benim hal ben onu öldürürüm diyor. Çünkü ben Allah Ama bu dertçal senin buna ne yapmaz? Bir yetmez diyor. İbn-i daha sonra iman ediyor ve iyi bir Müslüman oluyor kardeşler. İbn-i bir hatırasını anlatayım. Bir gün hıçça gidiyorlar. i̇bn Mesud Mesut bundan hep Allah kendisinden razı olsun korkuyor. Hep çekiniyor. Tabi İbn-i gözünden bu kaçmıyor. Çekiyor diyor ki gel baktır. Deccal Medine'ye, Mekke'ye giremeyecek. Bak ben Medine'den Mekke'ye hacca gidiyorumdur. Deccal'ın çocuğu olmayacak. Bak benim çocuklarım var. Öyle bile olsa bana yaklaşmaz. Yani Allah Resulü o kadar vasıf ediyor ki artık insanlar Deccal'ın vasıflarında birilerine bakıp korkuyorlar. Allah bize anlayış vers, Böyle güzellikler versin. Bizim Müslüman kardeşlerimiz de bizleri Deccal olarak görüp Deccal'ın yanına sığınıyorlar. Bize kaka diyorlar, Deccal'larla birlikte gece onlara Mehdi gözüyle bakıyorlar. Düşün yani. Bizim kardeşlerimiz de böyle. Yani Deccal Mehdi, Mehdi de Deccal konumuna geliyor ya yani. Düşünün. Allah hayra uyanlardan eylesin. Ve Deccal, Deccal'ın kötülük, yalan ve iftiranın sembolüdür. Eğer bir Müslüman'ın hal, hareketleri de böyleyse o zaman o Deccal'a kendini ne yapmış? Hazırlamış durumdadır. Evet. Deccal'ın olağanüstü halleri gerçektir kardeşlerim. Belki bu anlattığım şeyler sizlere e, acaba şu bu gibi gelse de gelmemesini tavsiye ederim. Çünkü yalan söylemesi mümkün olmayan bir Resul bunları bize söylüyor. Biz bunlara işittik, evet. itaat ettik. Kalbinizde sakın şek ve şüphe bu konuda ne yapmayın? Duymayın. Evet. Maalesef mevdudi gibi veyahut eşari takılan insanlar bu gibi meseleleri hep inkara gitmişlerdir dinini Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sizlere iki ağır emanet bırakıyorum. Bunlara sarıldığınız müddetçe asla ne yapmazsınız? Sapıtmazsınız dediği kitap ve sünnetten öğrenmeyen insanlar her meselede koyulan hayatları sonuçlandığı gibi bu konuda da sonuçlanır ve inkara ne yapar? Gider. Böyle bir meselelerde bir şey duyduğunuzda ne yapacaksınız? Kur'an ve sünnete gideceksiniz. Oradan bir şey gelmiyorsa uzak duracaksınız. Öyle bir zaman olacak ki diyor Allah Resulü ve Vesselam kalbi hastalıklı insanlar olacak diyor. Düşünün veba mikrobu varsa hastalığı varsa oraya girmeyin diyor değil mi? Hastalıkla insanların yanına da gitmeyin. Ne yapacak? Sana o hastalığı bulaştıracak. Sıhhatlı insandan zarar gelir mi ya? Git sıhhatlı insanın yanına bir kelime öğren. Mesela öğrenemesen bile Nafi ne diyor biliyor musunuz? Ben diyor İbni Ömer'le falan yerden falan yere kadar gittim arkadaşlık yaptım da tek kelime konuşmadı benden diyor. Ama Nafi ne yapıyor? Deveye şöyle binerdi. Nafile namazı devede bindi. Devede kıldı. Ben niye böyle yaptım? Allah Resulü böyle yaparsın dedi diyor. Yani Arkadaşlık yapıyor. Konuşmasa bile yaptığı hareketler ona ne yapıyor? Örnek oluyor. Örnek. Bir Müslümanla arkadaşlık yapan kendini ne yapar? Düzeltir. Arkadaşın cederciyse sen de cedersin. Bir ara yanımda bir arkadaş vardı. Ağzı bozuktu. Ağzında kötü bir kelime vardı. Bir bulaştı. Daha hala ağzından zaman zaman kaçar. En son baktım olmayacak arkadaşı huşisi kırdım ve andan uzaklaştırdım. Elham bile o kelime gitti. Onun ağzında hala var. Nasihat ettim anlamadı. Şu kelimeyi bırak dedim anlamadı. Ceba mikrobi gibi bulaştı. Ama iyi kelime olsa hepimize bulaşmaz mı? Bulaşır. Allah hepimize hayır versin. Hayırdan ayırmasın kardeşlerim. Deccal'ın yeryüzünün her tarafını 40 gün dolaşacağı Mekke ve Medine'ye giremeyeceği de doğrudur. Yalan söylemesi mümkün olmayan o Resul'dan bu ifadeler gelmiştir. İşittik, itaat ettik. Vay dünya şu kadar zamanda dolaşılırmış. Dolaşınca şöyle olur. Allah Resulü böyle diyorsa biz de ne yaptık? İşittik, itaat. Evet. Rabbim bizlere hayır versin hayırdan ayırmasın Deccal'ın fitnesinden korunmaya gelince onun üzerinde de birkaç şey söyleyeyim belki fazla zamanınızı aldım Allah Resulü ve Vesselam onun şeklini şemalini çıkacağı yeri yaşayacağı, yapacağını anlattığı gibi bizlere bir de ne yapıyor? Reçete sunuyor. Çünkü dinimiz tamamlanmış, eksik hiçbir şeyin yapılmamıştır, bırakılmamıştır. Bir de ondan korunma yolu var. Şimdi korunma anlatılmayınca ne olur? Kimi gider cinciye muska yazdırır, bende çaldan korunur. Kimi gider arabanın göğsüne ne takar? Mama. Nazar boncuğu. O koruyacak mı onu? Öbürü atmağı takar. Öbürü egzoza tutar, bebesinin küçük patiği var, onu takar. Oraya bakacak da arabayan değilmiş. Şimdi anlatılmayınca deccal'dan korunmak için de insanlar belki hamuda kakarak yürüyecek. Yani birçok şey olacak. Demek ki dinimizde eksik hiçbir şey neymiş? Yokmuş. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bizleri gecesi, gündüzü gibi apaydınlık bir yolda bırakmış kardeşler. Allah'a ne kadar hamd etsek azdır. Bak vasıflarını anlatıyor, her şeyini anlatıyor. Ondan nasıl korunacağımızda ne yapıyor? Anlatıyor. Birincisi, her namazda selamdan önce Mescid'e deccanın şerrinden Allah'a sınıracaksınız. Bu dört şeyi öğrenelim. Evet. Rabbim bize hayır versin. Evet. Allah Resulü'nün bu ümmete yaptığı tembihlerden birincisi, İslam'a sarılmak, iman silahıyla silahlanmak. Belki vakti doldurdum ama müsaade ederseniz bu birkaç maddenin üzerinde biraz durmak istiyorum. Var mı? Destur var mı? Yani bazen hani esniyorsunuz, kufayı çeviriyorsunuz falan da ben şimdi rahatsız oluyorum. Acaba bana mı yapıyor bunlar diye. En önemli yere hadislerin içinde bir çoban deccalı paniyor. Amin. Parça parça olduktan sonra vallahi diyor, şimdi iyice kanaat ettim ki diyor, sen Mesih'i de etçalsın diyor mu? Neyden bildi bu? İmana sarıldı bu Müslüman biz. Çoban da olsa bakın imanını ne yapmış? Sağlamış birisi. Birincisi imanımızı artıracak hal ve hareketlere ne yapacak? sarılacak. Tek silahımız bu. İman silahıyla silahlanma. Müslüman dürüst mü? Dürüst. Emin mi? Emin. Yapıcı mı? Yapıcı. Cemaatçı mı? Cemaatçı. Birlik beraberlik sağlayan birisi mi? Hep böyle olacak. Paylaşıcı mı? Paylaşıcı. Cömert mi? Cömert. Fedakar mı? Fedakar. Yani yıkıcı, bozucu, kırıcı, ayırıcı, dedikoducu, gıybetçi nankör, yalancı olmayacak. Çünkü bunlar deccan askeri olacak. Senin deccana karşı savunma ancak iman kalesine sığınmak olur Hatırlıyor musunuz? Ramazan'da bir hadis-i şerif anlattım. terimizin kitabı misalde gelen şu beş şeyi yaparsanız yani e, insanların içinde en hayırlı olursunuz. Mesela bunlardan birisi neydi? Sizi birisi tam öldürecek. Peşinizde tam bir şey yaptı. Bir kaleye girdiniz. Neyin misaliydi bu? Allah'a zikretmeli. Ve elin arkadan bağladılar. Boynunu vuracaklar. Bütün malını ver de kurtul deseler. Bu neyin misaliydi? Verdiğin zekatın, sadakanın misaliydi. İşte aynen bunun gibi deccalın fitnesinden korunabilmenin birincisi neymiş? Müslüman olacak. Müslümanın vasıfları sende olacak arkadaş. Gurur, kibir, enaniyet Müslümana karşı olmayacak. Gururlu veyahut mağrur nerede caiz? Kafirin karşısında. Müslümanın yanında mütevazı olacak. Olay bu. İkincisi Deccal'dan Allah'a sığınacaksın ki bu da hadis-i şeriflerde Allah Resulü beş şeyden veya bir hadiste dört şeyden Allah'a sığınırdı. Bu da nedir? Birisi Deccal. Öbürü, Keyif suresinin ayetlerini ezberleme ve on, başından on ayeti ezberleyen Deccal'ın şerrinden ne olur? Emin olur. Ve her cuma günü aleyküm selamlar Allah, bu sureyi ne yapmak? Okumakdır. Allah bizlere hayır versin. Bunu ezberleyenlerden eylesin. Amin. Evet. Biraz kısa Abi Cuma günü de bir yani Perşembe gecesin, değil mi? Perşembenin akşam ezanı okunduğunda Cuma girmiş olur. Ondan itibaren okuyabilsin. En önemli meselelerden bir tanesi Aleykümselamlara anlatılan. Birisi şu kapıdan gelse Müslümanla ne oturuyorsunuz? Bina yanıyor dese ne yaparsınız? Ha? Oturur musunuz? Kaçar mısınız? Deccal çıktığında da oradan ne yapacaksınız? Kaçacaksınız. Deccal'ın zuhur ettiğini öğrendiğinizde ondan uzaklaşıp da kaçacaksınız. Her Müslüman ondan ne yapacak? Uzak duracak. Kime tabi olacak? Deccal çıktıysa kim çıkmıştır? Mehdi'de çıkmıştır. Gidip ona tabi olacak, ondan uzaklanacak. Arayıp olacak mıydı abi mesela? Zaten çıktığında iman küfür savaşında da çıkmış olacak. İnsanlar artık şu devlet, bu devlet diye kalmayacak. Olacak, evet. evet. Allah bizlere hayır versin kardeşlerim. Ondan Allah Aleyhisselatü Vesselam kim deccal'ın çıktığını duyuyorsa ondan uzak dursun. Vallahi kendinde iman olduğunu iddia eden kişi deccal'ın yanına gelir de onun gösterdiği olağanüstü hallere kanarda tabi olur. Anladınız mı? Niye bidat ehlinin, niye faci ehlinin, niye cahillerin meclisine gitmeyin dediğimi anladınız mı? Şimdi Ramazan'da ben bana gelen soruları hatırlıyorum. Sizden değil. Yani dükkana da çok soru geldiği için. Birisi çıkıyor şimdi. Diyor ki şu olursa oruç bozmaz. Kim diyor? Bir kansız diyor veya pis Türk diyor. Birisi bir şey diyor. Adam gidiyor onun peşine düşüyor. Hak olan sözün peşine ne yapmıyor? Düşmüyor. Niye? Allah Resulü ne diyor? Uzak yani o kulağına girdi mi hakkın yerini anında kaplıyor. Batıl bir sözde şeytanın bir perdesi yok kardeşlerim. Anlatabildim mi? Şeytan perde koyacak bir şey yok ki. Sen al eline bir Kur'an'ı okumaya çalış, ezberlemeye çalış, uyku basar, hayal gelir, sıkıntı gelir, hafızan her şeyi tutar, onu tutmaz. Niye? Çünkü bu hak. İblis onu engellemek için elinden gelen her şeyi ne yapar? Yapa. İşte bu aynı zamanda her şey için geçerli. Cahillerin meclisinden her şeyden uzak durun. Yoksa kaybedersiniz. Yani sen kaybedersin. Allah Resulü uzak durun yoksa ona tabi olursunuz diyor. Şimdi bazı arkadaşlarım bazı amellerini görüyorum. Abi bunu niye yapıyor? Valla ben ben sahabeden bilmiyorum. Diyor. Abi diyor burada bir rivayet görmüş diyor ondan yapıyor. E sen gider cahil salak sulağın peşine dinlersen bu nerede diye sormazsan onun dediğine körü körü aptal aptal e, dayanırsan başına gelecek nedir? kargo olanı kurtulmaz. Evet. Şimdi Kur'an'da Deccal'ın zikrinin geçmediğini söyleyenler var. Halbuki Allah Azze ve Celle Deccal'ı şu ayet içinde kafal olarak zikretmiştir. Bilesiniz diye söylüyorum. Rabbinin bazı alametleri geldiği gün, önceden inanmamış ya da imanında bir hayır kazanmamış olan kimseye artık imanı bir fayda sağlamazdır. Enam suresinin 158. ayeti. Bu ayet içinde Deccal Güneşin batıdan doğması Dabbedül Arz kastedilmektedir ve bu ayetin tefsirinde Müslüm ve Tirmizi'den gelen rivayette Allah Resulü ve Vesselam bunun tefsiri ayetinde şu üç şey ortaya çıkınca önceden inanmamış ya da imanında bir hayır kazanmamış olan kimseye imanı fayda vermez. Bunlardan birisi Güneşin batıdan doğması, birisi Deccal, birisi Dabbedül Arz'dır. <gülüyor> O da Allah'ın bir mahluku. O da bir mahluk. Onda işleyeceğim inşallah öbür derslerde. Mümini, mümin olarak kafiri kafir olarak ayıracak çok acayip bir vallı. Onu da şeyine gireceğim. Şimdi girmeyin. Evet. Bu ayeti kerime yani bu hadis ayetten aynı muhtevada mı? Aynı muhtevada. Demek ki Kur'an'da ne yapıyor? Geçiyor. Hadis inkarı aynı zamanda ne yapıyormuş? ayet inkarına insanı ne yapıyor? Götürüyor. Onun için Allah hepimize hayır versin, hayırdan ayırmasın. Bununla alakalı birçok delil var. Onlara girmek istemiyorum. Muhteve olarak anlattığım için. Dert canın sonuna gelince kardeşlerim muhakkak biliyorsunuz her canlının bir sonu var. Detjalda yaptığı bütün fitnelerin sonunda Mekke-Medine'ye giremeyecek, bütün dünyayı dolaşacak, kendisine birçok inanan olacak. Böylece fitnesi her tarafa yayacak. Onun bu fitnesinden sadece az bir mümin topluluğu kurtulacak. İşte o anda İsa Aleyhisselam, Şam'ın doğusunda dikili taşlar veya beyaz minareli dediğimiz bir yere inecek. Yine de Allahu Alem. Ve Allah'ın mümin kulları onun etrafında toplanacak. Mehdi ve İsa Aleyhisselam'ın bulunduğu ordu, Deccal'ın ordusuyla savaşacak. Deccal, İsa Aleyhisselam'ı gördüğünde tuzun suda veyahut buzun suda eridiği gibi eriyecek ve İsa Aleyhisselam onu öldürecek. Ve öyle olacak ki Deccal'ın beraberinde olanların hepsi hezimete uğrayacak, kaçacak ve Müslümanlar onları takip edecek, yakaladıkları yerde öldürecekler ve bildiğiniz bir cümle her taş, her ağaç, kainatta ne varsa gel Müslüman arkamda bir Yahudi var onu öldür diyecek sadece Yahudi ağacı müstesna yani gargat ağacı diyor. İşte bu olay Dekçal'ın öldürülmesinin hemen akabinde. Onların çözülmesinde olacak olaylardan bir tanesidir. Allah hepimize hayır versin, onun şerrinden bizleri korusun. Allah subhanahu ve teala bizleri samimi Müslümanlardan kılsın. Dinin zayıflayıp ilmin yok olduğu bir zamanda deccal çıkacak bunu unutmayın. Allah ilminizi, gayretinizi ve samimiyetinizi artırsın. Hakkı hak bilip yaşamayı batılı batıl bilip ondan uzak kalmayı nasip etsin. Hakka tabi olan insanlarla bir arada olmayı onlarla hasbihal etmeyi nasip etsin. Şübhaneke Allahümme ve bihamdike eşveden la ilahe illa ente estağfurike ve tuğbili velhamdülillahi lakil alemin.